Chernobyl nükleer kazasının yıl dönümüne 108 gün kaldı. Greenpeace eylemcileri Danimarka'da hapisteydi. 3 hafta süren tutukluluk ve küresel eylemlerden sonra 4 iklim eylemcisi sonunda serbest. Bundan sonra tutuksuz yargılanacak iklim eylemcileri Kopenhag'da Kraliçe'nin devlet başkanları için verdiği galaya Doğa Krallığı'nın devlet başkanı eşi ve koruması olarak girmiş ve politikacılar konuşur, liderler harekete geçer yazılı bir pankarta açmışlardı. Tutukluyken kendilerine destek için Türkiye'de Danimarka Konsolosluğu'nun önünde mumlar yakılarak eylem yapılmıştı. 20 gün boyunca hücrede tutulan ve hakim önüne çıkarılmayan aktivistler Noel ve Yılbaşı'nı ailelerinden uzakta geçirdikten sonra sonunda yapılan duruşmada serbest bırakıldı. Greenpeace gönüllüleri dört eylemciyi hapishane çıkışında kırmızı halı sererek karşıladılar. Earth Institute Policy'nin araştırmasına göre Amerika'nın araba sevdası azalıyor. Amerika'nın otomobil sektörü ulaşabileceği en üst noktaya ulaştı gibi görünüyor ve küçülmeye başladı. Amerika'da sektörün büyüklüğü hurdaya ayrılan arabalarla yeni satın alınan arabaların birbiriyle ilişkisine göre belirleniyor. 2009'da 10 milyon yeni araba satılırken 14 milyon araba da hurdaya ayrılmış. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez hurdaya ayrılan araba sayısı yeni araba sayısını Ulaşmış. Bu da sektörün 2009'da %2 oranında küçüldüğünü gösteriyor. Sektör en üst noktasına 2008'de 250 milyon arabayla ulaşmış. 2009'da trafikte toplam 246 milyon araba vardı. Öngörüler küçülmenin 2020'ye kadar devam edebileceği yönünde. Küçülmenin sebebi olaraksa yalnızca ekonomik kriz gösterilmiyor. Aynı zamanda artan şehirleşme, ekonomik belirsizlikler, petroldeki belirsizlikler, artan benzin fiyatları, trafiğe tahammül edememe, iklim değişikliğiyle ilgili artan endişeler de arabaya olan ilgiyi azalttı. Şu anda her 4 sürücüye 5 araba düşüyor. Bu korkunç araba ve tüketim çılgınlığı Amerika'da olduğu gibi artık Türkiye'de de şehir yaşamını dayanılmaz hale getiriyor. Türkiye'de de artık kişisel arabaların azalması, toplu taşıma ve bisikletin artması gerekiyor. İklim mültecileri nihayet Türkiye'nin de gündemine girmeye başladı. Hürriyet gazetesinin haberine göre iklim değişikliğinin sebep olduğu felaketler nedeniyle 2050 yılına kadar milyonlarca insan yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalacak. Uluslararası Göç Örgütü'nün raporuna göre kirlilik, susuzluk ve felaketler nedeniyle 1990'da 25 milyon kişi yaşadığı yeri terk etmişti. Bu sayının şu anda 50 milyona ulaştığı tahmin ediliyor. 2050'de ise sayının 200 milyon olması bekleniyor. Kopenhag'da da iklim değişikliğinin en ciddi sonuçlarından birinin iklim mültecileri olacağı belirtilmişti. Raporda uluslararası toplumun sorunu tanıması, politikalar üretmesi, araştırmalara hız vermesi ve gelişmekte olan ülkelere yardım etmesi gerektiği açıklanıyor. Kopenhag'da ne yazık ki bunlarla ilgili henüz bir adım atılamamıştı. Meksika'da bu konuya artık kesin bir çözüm bulunması gerekiyor. Birleşmiş Milletler'in 2010'u biyolojik çeşitlilik yılı ilan ettiğinden daha önce bahsetmiştik. Birleşmiş Milletler Çevre Programı UNEP, 2010 yılının ilk haftasına hükümetlere biyolojik çeşitlilik için çağrıda bulundu. UNEP, hükümetlerin biyolojik çeşitliliğin yok olma sürecini tersine döndürmek için çabaların ikiye katlanması gerektiğini söyledi. Genel Direktör Angela Cropper da bir röportajında biyolojik çeşitliliğin yok olmasının ekonomi, gelişimi olumsuz yönde etkileyeceğini ve ...iklim değişikliğinin etkilerini azaltmayı da zorlaştıracağını belirtti. Biyolojik çeşitliliğin bu kadar hızlı azalmasının sebeplerini de gösterdi. Tropik ormanların kereste, ham madde, endüstriyel tarım, soya ve artan yakıt talebi için kesilmesi. UNEP, Puma ile tüm dünyada biyolojik çeşitliliği desteklemek ve Afrika'da bu konuda özel projeler geliştirmek için bir anlaşma yaptı. 2020'de yapılan ve dünya liderlerinin bir araya geldiği Rio Artı On... Dünya zirvesinde türlerin soylarının yok olma hızının ekibin dek kayda değer düzeyde azaltılması yönünde kararı varılmıştı. Ancak o zamandan bu yana hiçbir adım atılmamış olması bilim adamlarına göre artık geri dönülmez bir süreci başlatıyor. Dileriz UNEP'in 2010 yılını biyolojik çeşitlilik yılı ilan etmesi sembolik anlamını aşarak gerçekten küresel adımlar atılmasını sağlayabilir. Sinop'u Sinop Sinopnobil, Mersin'i Mersinobil yazıyor. Yapmaya çalışan hükümetin nükleer inadına karşı Sinop'u, Mersin'i yaşayan bir Greenpeace gönüllüsünün hissettiklerini okumak için ve Çernobil'e dair etkileyici bir video izlemek için www.ilovenuclear.org adresinden nükleer bloğu ziyaret edin. Ardından tehlikenin farkında olduğunuzu gösterin. Siz de bir radyoaktivist olun. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 108 gün.